Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ee, Kıymetli arkadaşlar bugün e, Nur suresinden 15. dersimizi yapıyoruz ee, ve 32. ayet-i kerimedeyiz. Ee, bu bölümde inşallah e, evlendirme meselesini konuşacağız ve e, birkaç saat önce ilan ettiğim gibi e, bu ayetler üzerinde dururken e, sizlerin o ilanın altına yazdığınız yorumları ve orada e, adeta bir soru mahiyetinde olmasa bile e, bir açıklama mahiyetinde getirdiğiniz izahları da konuşmak istiyorum. Onları da not aldım. E, çünkü bu konu hakikaten e, giderek e, gençlerimizin bize bize kadar ulaşan gençlerimizin ciddi bir problemi e, evlenmek isteyenler var. Fakat e, toplumun kendisine bu konuda öncülük etmediğini düşünüyor bazıları. E, bazıları da evlenme fikrine karşı işte orada da yazıldığı gibi. Yani işte evlenenleri de görüyoruz kabilinden bazı yorumlar var. E, onlar üzerinde de kısaca durarak bunlardan herhangi birini yargılamadan veyahut da efendim yüzde yüz bir hani, taraf tutmadan buna gayret ederek Konuya biraz daha serin kandı ve kitabımızın rehberliğinde tabii efendimizin ve rehberliğinde Sünnetinin rehberliğinde bakmaya çalışacağım bugün önümüzde de efendim 4 3 ayet var 32, 33 ve 34. ayetler onların da tefsirini Elm Allahm okumaya gayret edeceğiz ve inşallah Allah fırsat verirse bugün bu üç ayeti okuyabilirsek. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bu surenin belki minini oluşturan ve adını veren nur ayetine gelmiş olacağız inşallah nur suresinin 35. ayet kerimesine. Aslında 32. ayete geçen dersimizde biraz başlamıştık. Ders demeyelim, ders kelimesi beni ürkütüyor. Okuma diyelim. El malla hamdi yazının tefsirini beraberce okuyoruz burada sizinle birlikte. Efendim, 32. ayetin tefsirini biraz okumuştuk. O yüzden onu hemen mealen hatırlayalım ve kaldığımız yere bağlayalım. Ondan sonra sizin yazdığınız işte mesajları değerlendirelim ve devam edelim kaldığımız yerden. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. 32. ayette ve ente hul eya minkum ve salihin min ibadikum ve imaiikum. Sizden olan dulları ve yani bekarları daha doğrusu Ayetin mealinde dullar diye geçmiş ama ma kelimesinin tahlilini yapmıştı. Geçen hafta, geçen derste onları okumuştuk hatırlayacaksınız. Efendim evli olmayan, ister dul olsun ister bekar olsun evli olmayanlar demek. Bekarları diyelim biz Türkçe'de. Kölelerinizden, cariyelerinizden salihleri evlendirin. Ve enkihul ma minkum ve salihine min ibadikum ve Ne demişti bunun yorumunda? Evlendirin, tire, nikahlarına müsaade ve muavenet edin. Yani bu işte köle ve cariyeler için bildiğimiz anlamda izin vermek gibi anlaşılabilirse de daha ziyade yardım etmek diye düşünelim biz bunu. Ve elhamdülillah bugün köle ve cariye kalmadığı için yani ne diyelim elimizin altındaki işte bizim hani gözümüzün içine bakan, bizim rehberliğimize ihtiyaç duyan, Bizim önlerine düşmemiz beklenen, evlatlarımız olabilir bu, yanımızda işte çalışanlar olabilir, bize sığınmış insanlar olabilir, bizden bu konuda yardım bekleyenler olabilir. Bunlara öncülük edin, öne yak olun, yardım edin, müsaade ve muavenet. Bu ikisi de zaten yardım anlamına geliyor. Efendim muavenet ediniz ki ihmal yüzünden fenalığa düşmesinler. Zira buraları okumuştuk ama bağlamak için tekrar okuyoruz. Zira nikah beka-i nev'in menatı olmak haysiyetiyle beka-i nev, nev yani türünüzün devamının bir merciği türünüzün devamı buna bağlı nikaha bağlı olmak haysiyetiyle şimdi burada parantez açalım şöyle diyenler olabilir canım işte türün devamı neden nikaha bağlı olsun ki yani insanlar nikahsız da çoğalabilirler e, diye düşünenler olabilir burada acizane kanaatim arkadaşlar nikahsız beraberliklerde böyle e, türün çoğalması türün devamına yardımcı olmaktan ziyade e, kişisel e, kişisel konfor, kişisel işte nefsani e, hedefler daha ziyade ön plandadır diye düşünüyorum e, ve aklı başında hiç kimsenin de e, nikahsız bir beraberlikten bile isteye e, çocuk yapacağını başka bir amacı olmadan yani e, çocuk yapacağını ve işte nesil neslinin o beraberlikten ee, devamını isteyeceğini düşünmüyoruz hani normal şartlarda elbette bugün dünyada her tür insan ve her tür beraberlik var biz e, hani normalin de tanımı tartışılmakla beraber ortalama bir normallikten bahsediyoruz burada ee, nikah beka-i nev'in menatı olmak haysiyetiyle bizzat maksut olduğu gibi yani ee, insan yani çoğalsak ne olacak diyenler çıkabilir içinizden yani insan türünün devamı yani başlı başına bir hedef mi yani neden bizim böyle bir hedefimiz olsun türümüzü sürdürmek gibi hani böyle düşünenler olabilir orada da şunu diyebiliriz arkadaşlar bu zaten bizim düşünmemize bırakılmış bir konu değil aslında bana sorarsanız ee, doğamıza fıtratımıza öyle bir işlemiş ki Allah-u Teala bunu hani kendimizi orada buluyoruz kendimizi onu isterken onu gerçekleştirirken buluyoruz yoksa hani nefsani açıdan veya son derece hani diyelim pragmatik ve rasyonel açıdan bakacak olursanız hakikaten bazı arkadaşlarımızın yazdığı yorumlar gibi hani buradaki zorluklar göze alınmaya değer mi böyle bir şey için diye düşünenler var, sorgulayanlar var ama biz e, bunun insan fıtratına işlenmiş, doğasına işlenmiş, kazınmış bir e, fıtri bir yönelim, fıtri bir eğilim olduğunu biliyoruz, görüyoruz. E, bunun gerçekleşmediği durumlarda veyahut da çok sağlıksız ve fıtrata çok aykırı e, eğilimlerin yaşandığı durumlarda da e, insan psikolojisinin, insan ruhunun o ilişkiden, o beraberlikten, e, gereken e, sükunete kavuşmadığını çünkü evlilikten hedefin de iki, iki cins arasındaki ilişkiden hedefin de e, sükunet yani tam bir huzur ve itminan hali olduğunu söylüyor e, Rabbimiz e, Rum suresinde e, o ilişkilerde de onun çıkmadığını e, görüyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada tabii parantez açalım yani bütün e, e, nikahla sürdürülen meşru ilişkiler çok mu huzurlu, çok mu huzur veriyor? Bakın aklınızdan geçen soruları duyar gibiyim çünkü onları ben de soruyorum kendi kendime. Ee, orada da arkadaşlar başka şartlar işlemiyor, başka eksiklikler e, devrede. Yani e, şöyle söyleyelim, siz... İşte dünyaya bakışınızla, ahirete bakışınızla, Allah'ın rızasının sizin hayatınızda nasıl bir yer işgal ettiğiyle, efendim maddeye, dünyaya, işte hazlarınıza nasıl baktığınız ve bütün bunları nasıl bir hiyerarşi içerisinde, nasıl bir öncelik, sonralık sırası içerisinde zihninize ve kalbinize yerleştirdiğinizle alakalı olarak ya dünyada huzurlu, huzur veren ve huzur bulan bir insan olarak e, sürdürüyorsunuz bütün ilişkilerinizi bu sadece evlilik için söz konusu değil kardeşler arası ilişkilerde de böyle e, komşuluk ilişkilerinde de böyle iş ilişkilerinde de böyle yani bütün ilişkilerinizde ya huzur veren ve huzur bulan bir insan oluyorsunuz e, adil hakkaniyete riayet eden Hukuka riayet eden, efendim ilişkilerini hatta bana sorarsanız birazcık insan ilişkileri çalışmış bir insan olarak söylüyorum. İlişkilerini sadece hukuk üzerinden değil, e, ben bana sorarsanız hukuk daha altına inilmeyecek en alt basamaktır yani. Ve e, bizi ahlaklı kılmak için yeterli bir düzey değildir. Onun üzerinde e, büyük fedakarlıkların işte Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi mesela... E, Fusilet suresinde anlatıldığı gibi diyelim bir yeri örnek vereyim size kötülüklere iyilikle karşılık verme ahlakının efendim vericiliğin e, vermenin her anlamda ama vaktinden işte maddi imkanlarından e, birikiminden ilminden ahlakından e, hayırseverliğinden güler yüzünden insanları ve çevresindekileri faydalandırmanın esas alındığı bunların önemsendiği işte ahirete yapılan yatırımın önemsendiği bir e, ilişki kurmadığınız zaman bu ilişki ister evlilik olsun ister ticaret olsun ister uluslararası siyaset olsun yani ne olur komşuluk olsun hiç fark etmez bu ilişki huzur veren bir ilişki olmayacaktır. Yani dolayısıyla kağıt üzerinde bir şeyin hukuka uygun olması yani mesela işte nikah ha dayalı bir beraberlik olması gereken ahlak, gereken zemin söz konusu değilse doğru zemin üzerine kurulmamışsa o ilişki evet huzur vermeyecektir. Bu durumda ne yapılacaktır peki? İşte tefsiri çok da baltalamayalım. Bu durumda da din bize, şeriat bize başka çıkış yolları gösterir. O çıkış yollarını kabul etmediğimiz zaman yani biz nasıl diyeyim dini de parçalayarak yaşadığımız zaman yani işimize gelen kısmını alıp işimize gelmeyen kısmını görmediğimiz, yok saydığımız ya da e, önemsizleştirdiğimiz zaman arkadaşlar oralarda tıkanıklıklar vuku buluyor ve buradan da ciddi e, insan ilişkilerinde problemler ortaya çıkıyor. Ha şunu söyleyelim, bütün e, yani hukuki, ahlaki, vicdani, e, irfani bütün şartlara uysanız bile insan ilişkilerinde yine problem çıkacaktır arkadaşlar burada önemli olan o problemleri de Allah ve Resulünün ee, bize rehberlik ettiği gösterdiği kimsenin hakkını yemeden la darara ve la drar prensibiyle yani kimseye zarar vermeden bize zarar verilmesine de izin vermeden yani kendi şahsiyetimizi de sıfırlamadan o problemleri aşabilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hmm. her zaman her yerde söylediğim gibi yani boşanmayı teşvik ediyor değilim ama bir vaka olarak Efendimizin o Küçücük Medine'sinde bugünün şartlarıyla küçücük yani 1500 kadar bir nüfusu olan Medine'de bile kaç tane boşanma vakası bize anlatılıyor o kısacık 10 yıllık Medine hayatında. Dolayısıyla yani insanlar delirene kadar insanlar birbirlerini efendim parçalayana kadar insanlar birbirlerini dibine kadar sömürene kadar ilişkilerini mutlaka sürdürecekler her ne pahasına olursa olsun diye bakmıyor İslam. Dolayısıyla e, sorunların da çıkış yolları var eğer onları e, düzgün bir insan olarak görür ve uygulayabilirsek. Şimdi nikah bekayi nev'in bir nevi garantörü, mercîi yani türümüzün devamı nikah üzerinden olmasını murad ediyor Allah Teala. Çünkü e, korunması gereken e, mukaddesat-ı hamse içerisinden yani 5 kutsal esas dinin bütün bütün dinlerin aslında bütün dinlerin bu beş mukaddes üzerine bu beş mukaddesin korunması için indirildiğini, ona, bütün dinlerde getirilen ilahi dinleri kastediyoruz. Bütün ilahi dinlerde getirilen kuralların bu beş esasın korunması için konduğunu bize İslam hukukçuları, İslam mütefekkirleri müfessirleri söylüyorlar. Bu beş esasdan bir tanesi de neslin korunmasıdır ve bu ancak bir evlilik ilişkisi içerisinde söz konusudur. Bazı genç arkadaşları Mesela ben bunu gençlere anlattığımda diyorlar ki işte bugün artık DNA testi var. Kim kimin çocuğu olduğu zaten bir test yaparak bilinebiliyor. Dolayısıyla neslin korunması ilkesi için neden hala nikaha gerek duyuluyor? Acizane kanaatim arkadaşlar. Bunun üzerinde çok da durup çalışmadım ama. Çünkü bize o kadar farklı konularda o kadar çeşitli sorular geliyor ki her biri için oturup araştırmamız gerçekten benim adıma şahsen çok zor ama buna verebileceğim o günlerde de verdiğim cevap şudur. Bir insan yavrusunun sağlıklı bir şekilde gelişimi için arkadaşlar annesinin ve babasının belli olduğu ee, anne ve babanın anne ve babalık görevlerini bilerek isteyerek kabul ettikleri ve sürdürdükleri bu ister evli olsun ister boşanmış olsun arkadaşlar e, sürdürdükleri bir ilişki biçimidir yani sadece sizin biyolojik babanızın kim olduğunu bilmeniz sizi bir e, sağlıklı bir halet ruhiyede Efendim yetişmenize kâfi midir? Yani elinizi vicdanınıza koyun. Sadece vicdanına da değil yani psikoloji ilmine bakın, pedagoji ilmine bakın. E, i̇nsan için en uygun e, yetişme ortamı e, hangisidir? Bunu zaten bize bilim de söylüyor. Eğer e, belli bir dünya görüşünün amacına hizmet etmek için manipüle edilmiyorsa. E, dolayısıyla bizzat maksuttur nikah. Böyle olduğu gibi cemiyeti ifsat ve nesli ifna eden, cemiyeti ifsat ve nesli if, nesli bitiren, sifahtan, zecreden yani zinadan da koruyan bir hayırdır, bir ihsandır nikah. Yani insanları zinadan da korur, korumalıdır daha doğrusu. İnsanları zinadan koruyacak şekilde nikah içerisindeki ilişkiler tanzim edilmiştir. Efendimizin sünnetinde bilhassa. Binaenaleyh bunu teshil ve teksir etmek, bunu dediğine nikahı yani evlenmeyi teshil etmek yani kolaylaştırmak ve teksir etmek, çoğaltmak, yaymak ee, mühim bir hayır ve evliyayı umura, evliyayı umur yani toplumun işlerini üstlenmiş olan toplum önderlere, toplum yöneticileri, toplum liderlerine mühim bir vazifedir arkadaşlar yani insanoğlunun hem zinadan korunması yani Evrensel planda düşünün yani evlilik dışı ilişkilerin evlilik dışı münasebetlerin insanlığın geleceği için ne büyük bir bir, bir kayıp ne büyük bir enerji israfı ne büyük bir insanlığın doğru ve beklenen insanlar yetiştirilmesi açısından ne büyük bir felaket olduğunu düşünün. Dolayısıyla evliliğin kolaylaştırılması bu kolaylaştırılmanın altını çiziyorum arkadaşlar. Özellikle yetişkinlerin buradaki yani aile büyüklerinin evliliği kolaylaştırma yönünde gayret etmeleri lazım. Yani burada artık hani sözün bittiği bir yer burası çok utanç verici. Gerçekten beklenen, iki taraftan da beklenen şeyler, aranan şartlar ve koşulan şartlar efendim çok utanç verici, çok yere baktırıcı hiçbir açıklaması yok. Kolaylaştırmanın bu kadar tavsiye edildiği, evliliği zorlaştırmanın nelere yol açacağı konusunda tehditlerin yer aldığı bir dinde bu dine inanan, samimi bir şekilde inanan insanların Bizlerin yani işi ne kadar yokuşa sürdüklerini gördüğümüzde gerçekten söyleyecek söz bulamadığımız bir yer burası. Kolaylaştırmak ve çoğaltmak işte toplumun ilerisini düşünen toplumuna doğru ve güzel yatırım yapmak isteyen herkesin üzerine düşen mühim bir vazifedir hatta bu konuda arkadaşlar vakıflar kurulmalıdır sosyal bir takım önlemler alınmalıdır sadece yani benim size vaaz vermem işte sizin de bunu dinleyip bizim işte iki kişinin arasına girmemiz tanıştırmamız böyle ferdi çabalardan bahsedilmiyor burada Ona dik, yani ferdi çabalar da çok önemli çünkü toplumu oluşturan bizleriz ferdi çabalardan ziyade arkadaşlar yöneticilerin Evliliği kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için toplumu yönlendiren ve topluma, toplumun hedefine evliliği, koy, evliliği koymasını sağlayan tedbirler alması, adımlar atmasından bahsediliyor. Yani bu maddi yardımlar olabilir, başka yollar olabilir, başka sistemler olabilir ama bilhassa işte bazı vakıflar var mesela çok hoş faaliyetler yapıyorlar. Şimdi burada adlarını sayacak kadar şu anda isimlerini not etmedim ama mutlaka hayır çalışmaları yapan kurumların da bu konuda öncülük etmesi ve gençlerin işlerini kolaylaştırmasını içeriyor burada yazılan ifadeler. Görülüyor ki burada memlükler kısmında salah kaydı tasrih edilmiş yani köleler için. Ve salihinemin ibadikum kölelerinizden salih olanlar denmiş. Hürler kısmında edilmemiş. Hürler için böyle bir şey söylenmemiş. Efendim e, söylenmemiştir. Zira mümine yakışan asl olan salahtır. Yani hür ve onurlu bir insanın zaten e, salih olması yani doğru yolda düzgün bir insan olması e, normal şartlarda beklenendir. Ve burada salahın manası da nikah için söz konusu olan salahın manası da ahlaki salah ile beraber yani bir insana ahlaken düzgün biridir işte diye tavsiyede bulunabileceğiniz bir düzgünlük bir güvenilirlik ortaya koyması demek olmakla beraber nikaha ve hukuku nikaha kabiliyettir yani hukuki bir takım şartları taşıyor olmasıdır bir evliliği yürütecek şekilde işte bir akitte taraf olabilecek hukuki ehliyeti haiz olmasıdır. Bu hususta ilk evvel mali kudreti ileri sürmek isteyenlere karşı buyuruluyor ki, şimdi ayetin ilk cümlesini okumuş olduk, ikinci cümle, اِنْ يَكُونُوا fuqarae. Eğer bu evlendirmeye kalkacağınız kişiler, evlendirmek için yardım edeceğiniz, öneye olacağınız kişiler fakirseler, اِنْ يَكُونُوا fuqarae. Çünkü e, mali sebepler, şartlar öne sürülecektir, işte ben geçindiremem, denilecektir e, tabi burada da arkadaşlar e, hakikaten yani bu <gülüyor> evliliğin zorlaştırılması meselesi sadece böyle düğün alışverişi ve işte ev eşyaları veya kız tarafının bir takım beklentileri gibi e, son tahlilde yani son kertede karşımıza çıkan ve hani aslında bir defaya mahsus olduğu için hadi ıkınıp sıkınıp eşten dosttan yardım alarak atlatılabilecek eee zorluklardan ziyade acizane kanaatim. Yani mesela ben ciddi ciddi bu konuyu üzülüyorum, zihnime takıyorum yani bir insanın mesela işte çok iyi eğitimli çok vasıflı değilse ki toplumun çoğunluğu böyle olmayacaktır hiçbir zaman hiçbir toplumda toplumun çoğunluğu iyi eğitimli, iyi kazançlı işte üst düzey bir hayatı sağlayacak veya orta halli bir hayatı bugünkü şartlarda sağlayacak iyi bir eğitimi iyi bir işe sahip olmayacaktır toplumun çoğunluğuna baktığınızda bir insan arkadaşlar çok iyi eğitimli olmayıp, çok vasıflı olmayıp ama çalışkan, gayretli, temiz, ahlaklı bir insan düşünün. Bugünkü şartlarda bir işe girdiğini düşünün. Arkadaşlar ne alacak? Bize asgari ücretten bahsediliyor değil mi? Asgari ücret alacak. Peki nasıl ev geçindirecek arkadaşlar? Nasıl kira bir kira ödeyecek? Evi yoksa ki zaten evi olsa daha farklı olurdu durumu. Yani e, hayatın bu kadar fahiş olması, kiraların bu kadar fahiş olması, ücretlerin bir insan çalıştığı halde bakın bunun altını çiziyorum. Bir iş beğenmeyenler var, çalışmayanlar var. Onlar ayrı. Onlar için bir şey demiyorum ama çalıştığı halde yani bir konfeksiyonda işte birisi çalışıyor veya ne bileyim bir... Adam kurye olarak çalışıyor yani şimdi şeye girmeyeyim de e, ekonomik e, dünyaya girmeyeyim bilmediğim bir dünyaya ama ben de çevremdeki gençlerden etraftan duyuyorum görüyorum yani as üniversiteyi bitirdiği halde asgari ücretle işe girecek bir insan peki üniversiteyi bitirmiş gelmiş 24-25 yaşına askerliğini yapmış işte artık yani Yetişkin yetişkinlik yaşlarını neredeyse e, biyolojik olarak yani tamamlayacak işte 30'a doğru gidiyor. Yani nasıl ev tutacak, nasıl evlenecek, nasıl geçinecek arkadaşlar? Yani bu meselenin, bu ücretlerdeki adaletin ve fiyatlardaki fahişliğin halledilmemesi durumunda arkadaşlar toplumda ahlaksızlığı dolaylı olarak teşvik ediyorsunuz demektir. Toplumda nikah dışı ilişkileri dolaylı olarak teşvik ediyorsunuz demektir. Sadece ekonominin ahlaki problemleri çözeceği kanaatinde değilim. Bakın bunun da altını çizeyim. Sadece ekonomiyi düzelterek insan ahlakını düzeltemezsiniz. Ama e, yarı aç, yarı tok birine de Karşısına geçip böyle efendim ultra lüks hayatlar yaşayarak ve bu hayatları sergileyerek her yerde sosyal medyada televizyonda şurada burada sokağa çıktığımızda bile yani gördüğümüz hayatları sergileyerek o insanlardan ahlaklı olmalarına çünkü çalışıyor bakın çalışmıyor değil. Yani burada gerçekten çok ciddi bir patlama noktasına getiren bir şey insanı bu. Hani çok beğendiğim bir söz var. Diyor ki Oscar Wilde'ın diyor ki gündüz sefaletin kol gezdiği sokaklarda gece ahlaksızlık cirit atar diyor. Yani siz toplumun bir kesimini hem de büyük bir kesimini yani toplumun içinde bunlar yüzde iki yüzde üç yüzde beş oranında olsalar o zaman hepimiz onlara yardım ederiz hepimiz destek oluruz onları bir şekilde rehabilite ederiz. Ama siz toplumun yüzde kırkını bu şekilde bir hayata mahkum ederseniz arkadaşlar, onlardan ahlaklı, vicdanlı, temiz işte namuslu bir hayat yaşamalarını da bir taraftan beklemeniz çok ciddi bir haksızlık olur kanaatindeyim. Eğer fakirlerse bu insanlar, in fukarae, yunihumullahu min fadli. Allah onları fadlından. İvna eder, zenginleştirir. Şimdi bakın ayeti i kerime beni tekzip etti. Az önce ben ne dedim hani böyle bir dar gelirli bir insan nasıl evlensin, nasıl işte bu hayatı sürdürsün işte namusuna sahip çıkarak işte ailesini kimseye muhtaç etmeyerek onuruyla, haysiyetiyle kıt kanaat bile olsa yani nasıl bunu yürütsün diye sormuştum. ayet allah Teala diyor ki Allah onları kendi fazlından zengin eder Binaenaleyh iki taraftan biri yalnız fakrı bahane ederek imtina etmesin. Allah'ın, Allah-u Teala'nın birisine yardım etmesinin de arkadaşlar diğer insanlar eliyle olduğunu unutmayalım. allah Teala birini zenginleştireceği zaman nasıl zenginleştirir? Yani bir fakiri Allah zenginleştirecek. Nasıl zenginleştirir? birisine işte ilmin kapısını açacak nasıl açar birisinin hayatını kolaylaştıracak nasıl kolaylaştırır birisinin başına gelen bir zulmü ortadan kaldıracak allah Teala zalimin zulmüne son verecek nasıl verir bunu unutmayın Kur'an-ı Kerim'e bir bakın arkadaşlar bunu diğer insanlar vasıtasıyla yapar yani toplumda adil, vicdanlı, hakkaniyet sahibi, merhametli efendim müşfik başkalarını da düşünen sadece kendisi ben merkezli yaşamayan içinde yaşadığı toplumla beraber ancak ahlakını ve takvasını sonraki kuşaklara aktarabileceğinin bilincinde yani ben sadece kendi çocuklarımı koruyarak sadece kendi çocuklarımı iyi eğiterek e, neslimi koruyamam arkadaşlar içinde bulunduğum toplumla birlikte ben eğer e, bir gayret edersem bütün o toplumun da hakkaniyet üzere olmasına gayret edersem neslimi koruyabilirim. Dolayısıyla buradaki zenginleştirme evet Allah istediğine verir kapılar ama diğer insanlar eliyledir. Ha burada biz e, yani toplum olarak kendi sorumluluklarımızı hatırladıktan sonra fert olarak da o insana ne diyoruz? Sadece fakirliğini ya da sadece şu andaki dar gelirli oluşunu e, engel görme diyoruz. Çünkü Allah Teala öyle söylüyor. Ne diyor? iki taraftan biri yalnız fakrı bahane ederek imtina etmesin. İşte öğrenci diye evlendirmeyenler var. Efendim ne bileyim bir iş tutsun, askere gitsin gelsin, şöyle olsun, böyle olsun diye evlendirmeyenler var. E doğrusunu isterseniz ayet-i kerime bize böyle söylemiyor arkadaşlar. Allah'ın fadlından ümidini kesmesin. Bir de tabi. Hani nikahla birlikte ben acizane kanaatim oturup da bir, bir sosyal araştırma yapmadım ama arkadaşlar bekar yaşayıp da zengin olan var mı? Bir bakın etrafınıza yani fakir bir bekar, bekar olarak yaşıyor ve giderek zenginleşiyor. Bir de bir bakın fakir olarak yani fakir de tabii ki hani fakir olarak evleniyor, hiçbir şeyleri yokken evleniyorlar. Sonra giderek zenginleşiyorlar. Hangi örnek daha fazla? Çünkü evlilikte rızıklar birleşiyor arkadaşlar, kısmetler birleşiyor. Onun için de allah Teala'nın onun fa kendi fazlından zenginleştirmesini biraz da böyle anlamak lazım. E, nikah ile bekarlıktaki ihtiyaçları mühim kısmından gına hasıl olur. Yani nikahlandığın zaman mesela ihtiyaçlar karşılıklı olarak giderileceği için İki el birbirini yıkayacağı için pek çok yani tek bir aynı sofrayı kurduğunuzda iki kişi de doyuyor değil mi bir kişinin yediği yemekle böyle düşünün. İşte yalnız yaşadığınızda bir, bir sürü işinizi başkasına yap, başkalarına yaptırmanız gerekecek ama beraber olduğunuzda bu hem kadın için hem erkek için geçerli yalnız. Kadınları erkeklerin hizmetçileri gibi düşünmeyin. Hem kadın hem erkek için geçerli. Efendim ihtiyaçların bekarlıktaki ihtiyaçların mühim kısmından Gna hasıl olur Vallahu Se vallahu e, vas on Allah vasidir Vasi geniş demek yani her şeyi kuşatan demek Keremi çok kudreti geniş bir ganidir dilediğine ümit edilmedik yerden Fadlu keremiyle ile rız kubüs at verir fakat mecburi değil iller severir Allah hiç kimse Allah Teala'yı bir şey yapmaya mecbur edemez Alimdir, kimine çok, kimine az verdi, verir ve böyle yaptığının da hikmetini de bilir. Şimdi arkadaşlar bu evlendirin ayeti bu, 32. ayet. 33. ayete geçecek, evlenemeyenler ne yapsın onu anlatacak. Ben gelen mesajlar üzerinde bir parça durayım. E, ayet-i Kerime'nin, Evlenin deme, demediğini, evlendirin dediğine yeri geldikçe hep söylüyorduk sohbetlerimizde. Dolayısıyla evlendirmek toplumun üzerine yakından uzağa, onu da geçen hafta konuşmuştuk geçen dersimizde, yakından uzağa toplumun üzerine düşen bir vazifedir evlendirmek arkadaşlar. Önce birinci dereceden yakınlardan başlar, işte o insanı tanıyan en uzak halkaya kadar e, kim varsa çevresinde evlenmek isteyen birinin Evlenmesi için ona yardım etmesi yardımcı olması gerekir. Tanıştırma bunun en önemli kısmında iki ayağı var, bunun bir tanıştırmak birbiriyle evlenmesini münasip gördüğümüz insanları tanıştırmak ikincisi de maddi sıkıntısı olanlara maddi açıdan yardım etmek yani eş, nişanlısı var işte ne bileyim evlenmek istediği biri var ama maddi sebeplerle evlenemiyor ona yardım etmek bu iki anlam da bu ayet kelime de mündemiçtir yani ikisi de vardır şimdi gelen itirazlardan biri şu itiraz demeyelim de işte mesajlardan biri şu Diyorlar ki kimse kimseye kefil olmak istemiyor bu dönemde. Onun için de aracılık kurumu ortadan kalkıyor giderek. Hatta ben Müslüman, yani Müslüman, herkes Müslüman da dindar insanlardan bile şöyle bir soru duyuyorum mesela biraz yaşı ilerlemiş olan bekar birine diyorlar ki daha bulamadın mı birbirini? Birini? Şimdi ben bazen içimden bazen, bazen dışımdan tabii bir yıldan fazladır da ki hiçbir topluluğun içine girmediğimiz için, bunlar da mahzide kaldı, hatıralardan bulup çıkarıyoruz. Ee, diyorum ki, bulmak için ne yapması lazım? Yani bir gencin evlenecek birini bulması için ne yapması lazım? Arkadaşlar, çok aklı başında, dindar, bilinçli, eğitimli insanlar arasından bile işte canım o da şöyle yapsın, böyle yapsın, şu muhitlerde bulunsun, işte biraz fotoğraf karelerinin içine girsin falan gibi. Yani orada şey, mecazi anlamda söylüyoruz. Yani kendini bir göstersin, bir hani bir ortalıkta bulunsun gibi tavsiyeler oluyor arkadaşlar. Akıl alır gibi değil. Biz hem gençlerimize iffetli davranmalarını, kimseyi şey işte ayetleri okuduk. Bakışlarını yere indirmelerini, hiç kimseyi kışkırtacak şekilde bırakın konuşmayı ve bir ilişkiye girmeyi, bakmamalarını bile yani kışkırtacak şekilde bakmamalarını bile e, ayetlerle söylüyoruz arkadaşlar. Hem de bir taraftan da birini bulmalarını yani kendilerine birini ayarlamalarını. Tabii ben genelde kız, kızlarla konuşuyorum ve kızlara yapılan baskı var bu anlamda hatırladığım kadarıyla. Arkadaşlar bu yani daha birini bulmadın mı sorusu şimdi nasılsa yakın zamanda olmadığı için kimse üstüne alınmaz. Son derece ahlaksız bir sorudur. Lütfen bu soruyu kimse kimseye sormasın arkadaşlar. E, çünkü ayet-i kerime bize birini bul ve evlendemiyor. Toplum olarak siz birbirinizi evlendirin diyor. E, araya girmek, birini biriyle tanıştırmak, onlara kefil olmak demek değildir arkadaşlar. Bunu e, gerekiyorsa ifade edin. Yani ben de elimden geldiğince yapabildiğim kadar bu işi yapmaya kendi etrafımda bildiğim insanlar için. Çünkü böyle hani bilmediğiniz birini tavsiye edebilirsiniz. Çok zor bir şey. E, belki burada daha profesyonelce bir yöntem de geliştirmek gerekebilir arkadaşlar. Böyle dosyalar oluşturmak bilemiyorum yani. E, beni aşan şeyler bunlar. Daha böyle sosyal konularda çalışan. Ee, ciddi çalışan insanların yapması gereken şeyler belki bilemiyorum ee, fakat araya girmek insanları birbiriyle tanıştırmak insanlara kefil olmak demek değildir kefil nerede olunur arkadaşlar bu kişi borcunu ödeyemezse ben ödeyeceğim burada kefil olabilirsiniz çünkü orada bir, sadece ortada söz konusu olan bir paranın ödenmesidir e yani siz de o borca kefil olmuşsanız ne yapar eder o parayı bulursunuz ama birinin mutluluğuna, ahlakına nasıl kefil olabilirsiniz ki? Kendi çocuğunuza bile olamazsınız arkadaşlar. Kendi kardeşinize bile olamazsınız. Çünkü onun sizinle ilişkisi başka, evlendiği zaman eşiyle ilişkisi başka. Yani ben hiç kimsenin, en yakından tanıdığım insanın dahi eşiyle olan, evlilik içerisinde olan ilişkisine kefil olamam ki. Yani bana karşı son derece saygılı olup eşine karşı son derece İlk başlı olabilir veya başka türlü daha bencil olabilir veya başka istekleri olabilir. Bilemem ki bunu. Ancak biz ne deriz? Yani şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bakın insanları birbirine, birbiriyle tanıştırmaktan vazgeçenlere söylüyorum. Arkadaşlar her hayrın bir bedeli vardır. Her sevabın bir bedeli vardır. Bakın teheccüd namazının sevabını biliyorsunuz. Bedeli nedir yani? Geceleyin, gecenin tam yarısında... Efendim uykunun en tatlı yerinde kalkman gerekir yataktan. İşte soğukken ayrı sıcakken ayrı zorlukları var. İşte sadaka vermenin bir bedeli var. Yani Kur'an okumanın bir bütün sevapların ve hele hele sosyal iyiliklerin arkadaşlar. Sosyal hizmetlerin, insanlarla ilgili hizmetlerin. Mesela bu, e, imtihanları var. Bunun imtihanları var. Mesela sadakanın en büyük imtihanı, Sadaka verdiğiniz kişiden yani yardım ettiğiniz kişiden göreceğiniz nankörlüktür. Bunun örneği Hazreti Ebu Bekir'in en yakın akrabası, kuzeni ve kendisinin hayat boyu yardım ettiği birisinin Hazreti Ayşe'ye iftira atılması hadisesine karışmasıdır. Daha yeni sizinle okuduk. Dolayısıyla siz birinin iki insanı tanıştırdığınızda oradan bir imtihanlar yaşayabilirsiniz. Ben de yaşıyorum. Ben de yaşıyorum arkadaşlar. Ama bu imtihan sizin bir hayırdan vazgeçmenizle, o zaman yani bütün iyiliklerden vazgeçmemiz lazım. Bir de neden nefsimizi bu kadar kutsuyoruz ki? Neden biz hata yapmayacakmışız? Biz de yanılabiliriz arkadaşlar. Yanılabiliriz. Yani yanlış, evet sana bunu tavsiye ettim ama ben yanılmışım diyebiliriz yani. Veya orada nahoş bir hadise yaşandığında bunu hiç düşünememiştim yani çok özür dilerim böyle bir şeye sebep olmak istemezdim diyebiliriz neden bu bize bu kadar zor geliyor bunun da üzerinde biraz durmamız lazım neden biz hatasız olmak istiyoruz hiç hata yapmak istemediğimizde arkadaşlar bütün hayırları da kaçıracağız bilin yani acizane kanaatim araya girmek kefil olmak demek değildir eğer toplum hala bunu böyle düşünüyorsa bizim bunu ifade etmemiz gerekir. Yani ben sizi tanıştırıyorum sadece, hiç kimseye kefil olamam dememiz gerekir. Bir mesajda da şöyle denmiş, "İyi ki evlenmişim diyen insan göremediğimiz için evlilik gereksiz gibi geliyor. Yani etrafımıza baktığımızda evlilikler mutsuz evlilikler. Efendim dolayısıyla Niye evlenelim? Bak insanlar ev, evlenen evlendilerde ne oldu? Hani çevremizdekiler çok mu mutlu? E, diyor bazı arkadaşlarımız da. Şimdi arkadaşlar size burada bir şey söyleyeyim. Elbette evlenmek istemeyene söylenecek hiçbir şey yok. Burada bizim böyle carcar e, car bu konuyu konuşmamız arkadaşlar evlenmek isteyip de evlenemeyenler içindir. Bir insan evliliği kendisi için bir mani görüyorsa, yapmak istediği şeyler varsa, özgürlüğüne çok düşkünse, işte daha evlilikten daha yüksek hedefleri varsa kendisi için olabilir. Yani kendince öyle düşünüyorsa evlenmeyebilir. Hiç kimse de onu yani bu kendi çocuğumuz bile olsa evlenmesi için baskı yapmamalıyız. Hatta... Evlenmesi farz olanlar, evlenmesi sünnet olanlar ve evlenmesi haram olanlar diye yani bu evlenmenin hükmü de üç kategoridir. Evlenmediği takdirde zina yapacak bu aşamaya gelmişse birinin evlenmesi farzdır. Yani bazı ilişkiler var öyle bir noktaya doğru gidiyor ki evlenmek zorunda artık. Eğer evlendiği takdirde zulüm edecekse yani karılık veya kocalık görevlerini yerine getirecek kapasiteden mahrum ise bu biyolojik olabilir. Başka sebepler psikolojik olabilir. Mesela akıl hastasıdır, bağımlıdır, ne bileyim yani çok e, hayatında vahim e, şeyler vardır. Siz söyleyin, problemler vardır. Karşı tarafa da zulmedecektir. Veyahut da evliliğe karşıdır. Yani evliliğin kendisine yükleyeceği sorumluluklara karşıdır, o fikre karşıdır. Efendimize geliyor mesela böyle bir kız. Babası rica ediyor peygamberimiz konuşsun diye onunla kızı çağırıyor. Efendimiz Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bir kadın evlendiğinde kendisine düşen görevler nelerdir diyor. Sayıyor Efendimiz diyor ki ben bunları yapamam diyor. Onun için evlenmek istemiyorum diyor. Tamam sen bilirsin diyor peygamberimiz. Onun ev, yani zulüm edecekse karşı tarafa evlenmesi gerekmez. Ama şunu geri kalanların yani standart insanın ise evlenmesi sünnettir hükmen. Arkadaşlar şimdi şunun altını bir çizelim ama burada hani dedi ya iyi ki evlenmişim diyen insan göremediğimiz için arkadaşlar bizim toplumumuzda bizim adabımızda mutluluk çok anlatılmaz bunu unutmayın hiçbir zaman bugün o sosyal medyada mutluluklarını anlatanlar falan var ya çok edepsizce bir şey yapıyorlar. Bizim edebimizde bak benim nasıl çocuğum var, ne kadar güzel, ne kadar sevimli, bak ben işte kocamla ne kadar mutluyum. Hele bu ilişki çok çok ayıptır bunun anlatılması. Her türlü mutluluk, her türlü göneç, maddi kazanç anlatılmaz, nimetler anlatılmaz. Arkadaşlar ekmek bile, çarşıdan alınan ekmek bile sarılarak eve götürülür. Göstererek götürülmez. Hala belki sizin çevrenizde, belki hala bu edep devam ediyor olabilir. Bununla ilgili bir hatıram var, onu sizinle paylaşayım. Evliliğimizin ilk yıllarında bir arkadaşım geldi. Bir gazetede Müslümanların evliliklerindeki problemlerle ilgili bir yazı dizisi yazmak istemiş işte sizin evliliğinizde nasıl problemler var ben bana soracak birkaç kişilere soracak yeni evli Müslüman insanlara soracak ve işte böyle bir yazı dizisi hazırlayacak bana, ben ona dedim ki bak dedim şimdi sen bana diyeceksin ki evliliğinde nasıl problemler var ben de sana problemleri anlatacağım gideceksin 10 kişiyle daha görüşeceksin ve buradan ne çıkacak yani dindar insanların evlilikleri çok problemli. Bu çıkacak. Sen bana şunu sormalısın. Ee, problemler var ama iyi ki evlendim diyor musun? Evet ben iyi ki evlendim diyorum. Diğerlerine de bunu sorduğunda ortaya çıkacak tablo öncekinden çok daha farklı olacak. Yani arkadaşlar biz mutluluklarımızı işte eşim bana şöyle iyi davranıyor böyle yaşıyoruz biz böyle mutluyuz bu anlatılmaz yani pek anlatılmaz o yüzden de ben mesela özellikle vaizliğe ilk başladığım yıllarda bize evlilik sorunlarını anlatan ve çok mutsuz hani bir şekilde kendilerini anlatan e, hanımları çok dert edinirdim Empati aşamasını geçip böyle sempati aşamasına hani çok tavsiye edilmeyen. Böyle bir hafta, on gün, iki hafta bazen hiç aklımdan çıkmaz benim mutluluğumu gölgeler yani benim e, şeyimi bozar, moralimi bozar o anlattıkları hayat. Fakat sonradan onların yani iki üç gün içinde düzeldiklerini aslında e, ve hani bizim de onları hep mutsuz zannettiğimizi anladık. Hepsinin değil tabi Çok ciddi sorunları devam eden insanlar var. Ama genel olarak onu bilin yani. Mutluluk çok paylaşılmaz. Bir bu, bu böyle. Siz de paylaşmayın. Yani insanın sahip olduğu imkanları ve gönencini başkalarının gözünün içine sokar şekilde anlatması kendi ayağına sıkmasıdır. Yani bunu bilin. Hani nazar vesaire o ayrı. Yani bir baş, pek çok başka sebepten de yanlış bir şeydir. Yani insanları başkalarının daha küçük şeylerle mutlu olmasını engellemiş olursunuz kendi mutluluğunuzu anlattığınızda mesela bir sürü sebebi var ama arkadaşlar parantez açıyorum eğer anne babaysanız çocuklarınıza sürekli mutsuz bir evliliğiniz olduğu izlenimini vermeyin İşte orada yanlış yaparsınız yani başkalarının gözünün içine sokmayın mutluluğunuzu ama kendi evinizde Psikologlar vardır, beni dinleyen muhakkak, <gülüyor> muhakkak daha pek çok meslek erbabı vardır. Hiç aklıma bile getirmek istemiyorum. Yani şu 2900 kişinin içinde kim bilir kimler vardır. Ee, sanki kimse yokmuş gibi ben e, konuşmaya çalışıyorum. Çünkü e, mesleklerinizi ve birikimlerinizi düşündükçe en, e, paniğe kapılıyorum. Efendim eğer yanlışım varsa bu ilgili mesajın altında düzeltin. Ama ben... E, evlilik evlilik içerisinde çocuklara karşı e, çok vahim ve ciddi boyutta ve hani bundan sonraki ilişkimizin seyrini değiştirecek boyutta bir e, mutsuzluk e, olmadıkça e, mutlulukların gösterilmesi yani rol yapma anlamında değil ama en azından mutlu olduğumuz anların gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum e, çoluk çocuğumuza çünkü yani okuduğum kadarıyla arkadaşlar kız çocuklar bilhassa annelerine nasıl davranıldığına bağlı olarak evlilik hakkında kanaat geliştiriyorlar. Annelerin kendilerini böyle çok acınası varlıklar olarak gösterip burada çok yanlış bir şey strateji bu. Böyle işte ben ah ben ne kadar e, çektim, bana neler yaptılar filan deyip kendine bir kamp kurmak istiyor. Yani bir cephe oluşturmak istiyor. Çocuklarını da yanına çekip bir cephe oluşturmak istiyor. Bilsin ki yani burada çocuklarının gelecekteki mutluluğuna çok büyük zararlar veriyor. Böyle davranarak. Yani size e, genç arkadaşlar varsa aranızda, anneniz böyle yapıyorsa arkadaşlar çekmeseydin deyin. Yani burada parantez içinde ünlem var. Onu, onu o kadar içselleştirmeyin arkadaşlar. Yani bir insanın her zaman seçeneği vardır. Ayrılmak bir seçenektir. Ve ayrılmıyorsa benim öyle de bir hatıram var. Bana birisi sürekli böyle eşinden yakındı. Yakındı yakındı yakındı hatırlamıyorum bile kim olduğunu. Ama her hafta vaazdan çıkışta eşinden yakınıyor. Bir gün dedim ki blöf yaptım. Dedim ki e, vallahi senin durumun çok kötü dedim. Ayrıl sen dedim. Durdu böyle bir duvara çarpmış gibi durdu. Yok hocam o kadar değil dedi. O zaman sürekli böyle anlatma dedi. Çünkü bak sen böyle anlattığın sürece biz senin ailen hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Ve sen yarın bir gün kızını birisi isteyecek olsa, oğluna bir kız istemeye gidecek olsan herkes senin hakkında ya o çok mutsuz bir aile diye düşünecek. Ya neden ee, madem anlatıyorsun bu kadar çok? Yani bu taraftar toplama isteğini bir kontrol etmemizde ve çocuklarımıza bu kötülüğü yapmamamızda çok yarar var arkadaşlar. Efendim e, düğünden önce pılı pırtı için birbirlerine giriyorlar. Hani iki insanı tanıştırıyorsun çok da uygunlar birbirine falan ama e, düğünden önce böyle e, bazıları alışveriş sırasında işte bazıları başka çok detay konulardan birbirlerine giriyorlar evet maalesef çünkü arkadaşlar şeytan uğraşıyor şeytan boş durmuyor e, insanın böyle zayıf anlarında onu böyle tahrik ediyor işte senin değerin bu mu işte sen bunu hak ediyor musun falan şeklinde maalesef hani bizi mahcup eder mi tanıştırdığımız kişi diye düşünerek araya girmeyenler var gelen mesajlardan anladığım e, onu da göze alacağız arkadaşlar yani karşı tarafa diyeceğiz ki e, ben garanti edemem sadece ben iyi bir insan olarak biliyorum yani tanıdığım kadarıyla işte şu şöyle tanıyorum şu kadar tanıyorum e, veya tanımıyorum yeni tanıştım her neyse yani neyse durumunuz gerçeği söyleyerek abartmadan ikna etmek için çalışmadan Arkadaşlar gerçeği söylerek sorumluluk üstlenmediğinizde, her şeyi en baştan söylediğinizde ondan yani şöyle düşünün ben sizi birisiyle tanıştırdım. O insanın 20 yıl boyunca nasıl davranacağından ben nasıl sorumlu olabilirim ki? İnsan kendi çocuklarının davranışlarından bile sorumlu değildir arkadaşlar bir yaştan sonra. Yetişkinler evlilik konusunda örnek olsunlar. Sizinki gibi bir şeyse ben almayayım diyor gençler. İşte az önce bu konuyu konuştuk arkadaşlar e, ilişkide sorun çıktığında tanıştıran kişi suçlanıyor e, yani işte e, beddua ediliyor hatta Anadolu'da duyduğum kadarıyla işte şöyle olsun böyle olsun o bizi tanıştırdı falan diye insanlar bundan korkuyor ve araya girmek istemiyor ama bu bir çiğliktir arkadaşlar Allah, e, o bedduadan da korkmamanız gerekir çünkü beddua arkadaşlar aynı, e, aynen küfür isnadı gibi Beddua da böyledir. E, Ağzınızdan çıkan beddua o bedduayı yaptığınız kişiye gider. Eğer o kişi buna layık değilse yani haksız bir beddua ise döner sahibini bulur. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Biz e, ayet-i kerimenin ve Efendimizin sünnetinin bize öğrettiği üzere bu riskleri olmakla beraber insanları birbiriyle tanıştırmaya, ve e, maddi sıkıntı sebebiyle evlenemeyenlere de yardımcı olmaya, toplum önderleri olarak, bir aile büyükleri olarak, bir ailenin önde gelenleri olarak mecburuz arkadaşlar. Gelelim 33. ayete. Ve'l-yesta'fi filnedîne lâ yecidûne nikâhâ. Nikaha imkan bulamayanlar. Yani her şeye rağmen, evet toplum yardım edecek, aileler önderlik edecek ama her şeye rağmen, nikahı bir imkan bulamayanlar teşebbüs ettiği halde nikah için lazım olan esbabı tedarik edemeyen ve muavenet göremeyen kimseden de yardım göremeyen bekarlar ne yapacaklar? Well <Sessizlik> iffetini muhafaza edecekler. İster erkek olsun, ister kadın olsun arkadaşlar. Aslında burada hani doğrudan doğruya erkek e, yani e, müzekker gayiple emir sigası geliyor yani evlenemedi o zaman işte zina edebilir hayır böyle bir şey yok evlenemediyse o da iffetini muhafaza edecek kaç haftadır söylüyoruz iffet arkadaşlar sadece kadının boynunun borcu değildir İslam'da erkek de iffetli olmak durumundadır ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi senden iffet istiyorum diye dua etmiştir. Yani iffet, iffet sahibi olmak için dua etmiştir. Hatta yuğniyuhumullah min fadlih Allah kendilerini iğna edinceye kadar. Yani bir yol açıp onlara bir zenginlik, evlenebilecek bir kudret verinceye kadar iffetini muhafaza etmeye çalışsın. Ve bu cümleden olarak velledine yer <gülüyor> bitakunel kitabe Mimma meleket eymanukum ve memlüklerinizden kitabete kesişme arzu edenler. Bu kitabet meselesini de hızlıca anlatayım. Kölelik Allah'a çok şükür yeryüzünden kalktığı için bunlar artık kitaplarda kalan bilgiler oldu. Kölelerin her zaman efendileriyle bir anlaşma yaparak işte sana şu kadar ödediğimde bana hürriyetimi verir misin diye kendi hürriyetini satın alma anlaşması deniyor buna. Efendim bunu yapana da mükatep köleler deniyor. Onlara belli bir günün içinde belli bir saat kendisi için çalışma izni veriyor sahibi. O da o parayı biriktirmek için çalışıyor. Biliyorsunuz selman Farisi de bu şekilde bir anlaşma yapmıştı Yahudi olan sahibiyle ve Peygamberimiz onun e, bir an önce o hürriyetini kazanabilmesi için hep beraber yardım edip ondan istenen hurma ağaçlarını dikmişlerdi. Bunun gibi işte bunu arzu edenlere fekatibuhun, İn alimtum fihim hayra eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız hemen mükatebe edin yani seninle böyle bir anlaşma yapmak isteyen köleni hayır deyip zorla elinde tutma onunla mükatebe yap. Kit mükatebe, kitabede kesişmek ve memlukun tehdiyesini taahhüt ettiği yani ödemeyi taahhüt ettiği bir bedel mukabilinde azat olmak üzere kendisini efendisinden satın alması aktü mukavelesidir ki bedeli tehdiye edince azat olur. Ve atuhum mimma lillahil atakum ve onlara Allah'ın size verdiği malından veriniz. Yani onlara yardım edin, sadakalarda bulunun. Böyle bir köle efendisiyle böyle bir yazışma böyle bir anlaşma yapmışsa ona yardım edin Allah'ın size verdiği mallardan. Vela tukrihu feteyakum alal bigahi in aradna hassana. Litetaghu arza hayat-i dünya. Genç cariyelerinizi tahassun isterlerken yani namuslu iffetli yaşamak isterlerken hayatı dünya arazınızı kazanmanız için aluf ikrah etmeyin. Açık saçık giyinmeye, ahlaksızlık yapmaya, gayrimeşru yollardan para kazanmaya. İşte mesela onları şarkıcılık yaptırıyorlarmış, böyle dansçılık yaptırıyorlarmış. O şekilde paralar kazandırıyor kazanıyorlarmış cariyeler üzerinden cahiliye döneminde. Bunu da yapmayın diyor. Eğer bir cariye iffetli olmak istiyorsa ona yardım edin. Yani iffet arzu ederlerken fani dünya metal, para pul kazanmak için zorla fuhşa teşvik etmeyin. Rivayet edildiğine göre bunu Abdullah bin Übey biliyorsunuz. Münafıkların reisi o yaptırmak istiyormuş ve bunun üzerine cariyeleri şikayet edince bu ayet kelime nazlı olmuş. İşte yukarıdaki emirleri ihmal etmek, ehli iffeti böyle kerhen zinaya sürüklemeye yakın fecaate müncer olur. O halde günah kimin? İkra edenin mi? ikrah olunanın mı? İkisinin de mi? Yani baskı yapan bir günahı işlemek için baskı yapana mı aittir günah? Kendisine baskı yapalı, yapılan kişiye midir yoksa ikisine midir? Vemen men yukrihulne onları her kim ikrah ederse fe inna Allahu min ba'di ikrahihinne" Çüphe yok ya Allah onlar ikrah olunduktan sonra yani o cariyeler razı olmayıp kerhen sürüklendikten sürüklendikten sonra bu biçarelere gafurur rahim gafurdur, rahimdir. Yani yapılan fiilin ikrah eden içinde, ikrah edilen içinde günah olduğuna şüphe yok. İkisi de günaha girer. Çünkü bir seçim hakkı iyi kötü var hepsinin. Fakat ikrah olunan biçareler bu günaha razı olmayıp kerhen sürüklendiklerinden dolayı mazurdurlar. İşte savaşlarda, efendim tecavüzlerde Allah korusun yani kişinin, kendi elinde olmayan durumlarda evet bir günah işlenmiştir ama o kişi mazurdur bundan dolayı ve gafur rahim olduğunda şüphe olmayan Allah indinde mağfiret ve rahmete Çayandırlar binaenaleyh bu biçarelere acımaları, acımalı, halasları için yardım etmelidir. Lakin ikrahı tav an yapanlar surenin başında geçtiği yücere acınmaya layık olmayıp razı olduğu halde günahın azabına müstahik oldukları gibi ikrah edenin de bütün vebali yüklenerek azim azap ve nefrine müstahik olduğunda ihtara hiç hacet yoktur diyor. Burada bu ayet kelime bize ayet kelimenin son kısmı ikrah altında günah işleyenlerin durumunu anlatıyor. Biraz hızlandım çünkü 34. ayeti de hemen bu bölümü bitiren ayet. Onu da okuyup haftaya inşallah Nur ayetinden başlamak istiyorum. Kasem olsun ki وَلَقَدْ, أَنزَلْنْ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ diyor Rabbimiz 34'te وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ Kasem olsun ki size beyan edici ayetler ve sizden evvel geçenlerin ki kabilinden bir mesel ve müttakiler için bir mevza indirdik, bir öğüt indirdik diyor. <gülüyor> Bu ayet makabrille, mabadine ma bir bent ayettir. Yani buraya kadar anlatılanlarla buradan sonra gelecek olan arasında bir bağlantı ayetidir. Ki surenin evvelini hatırlatarak, baştan beri neler anlatıldı hatırlayın Mucebince bir daha tezekküre davetten sonra mabadine bir mukaddimedir temhittir. Mazmolu bütün Kur'an'a sadık olmakla beraber evvel emirde bu sureye aittir fil vaki surenin bidayetinde tembih buyurulduğu üzere buraya kadar Allah'ın emrettiği bir takım ahkam ile hakkı hakikati tebihin eden ayetler ve ibret alınacak acayip bir kıssa iff -if hadisesi geçti ve muttakiler için felah nurları saçan büyük bir nasihat ve meviza öğüt inzal buyurulmuştur ve mesela minallediine ve sizden evvel geçenlerin ki kabilinden bir mesel ibret için temsil olunacak acayip bir kıssa bir destan ibret bununla Kur'an'ın birer mesali ibret olan acayip kıssalarına ve temsilatı ı beligasına işaret olunmakla beraber bilhassa if kıssasının alemde ilk vaki olmuş bir hadise olmadığı çünkü daha sizden önce de geçti bunun benzeri diyor. Mesela Hz. Yusuf ve Hz. Meryem kıssalarında sepkettiği ve çile mazide geçen büyük zevatın da yani bir tek senin başına gelmiyor diyor. Peygamber Efendimiz'e büyük bir teselli var burada ve Hz. Ayşe'ye tabii. Bu büyük zevatın da buna mümasil buna benzer iftira ve buhtanlara maruz olmuş bulundukları ve bu iptilaların onlar hakkında bir şer değil yani Hazreti Yusuf için o yaşadığı imtihanlar, belalar Hazreti Meryem için o yaşadıkları bir şer değil işte buradan siz kendinize de ibret çıkarın arkadaşlar insan bir olayın içinde yaşarken o olayın akıbette kendisi için nasıl bir hayır olacağını göremeyebiliyor ama bu yaşanmış örnekler bize anlatılan örnekler kendimiz hakkında da iyimserlik için mühim bir malzeme oluşturuyor, mühim bir delil oluşturuyor daha doğrusu şanlarını yükselten bir hayır olduğu, müttakilere bir meviza olmak için ihtar edilerek zihinler, gönüller tenvir edilmiş, aydınlatılmış ve o zulmetler içinde bu ilahi tenvir yani o yaşadığın karanlıklar içerisinde bu ilahi ayetlerin getirdiği nurlar ve tebiğine tereddüp eden nuraniyet berveç ati hemen arkasından gelecek nur ayetinin temsiline bir ayine tecelli kılınmıştır dedi. Burada bırakalım. Bu giriş kısmına. Efendim bu iki bölümü bağlayan kısmı okuyarak inşallah önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmazsa efendim Nur ayetine başlarız 35. ayete. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar.